İsa Aleyhisselam'ın semadan nüzulü. İsa Aleyhisselam, kıyamete yakın semadan yere inecektir. Bu hususta birçok hadisi şerif bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de de şöyle buyrulur: Şüphesiz ki o, İsa, kıyametin ne zaman kopacağının ilmidir, bilgisidir. Ondan hiç şüphe etmeyin ve bana tabi olun. Çünkü bu dosdoğru bir yoldur. Ezzuhruf 61. Bu ayette Hz. İsa'nın kıyamet için bir bilgi olduğu beyan edilerek, ahir zamanda onun tekrar dünyaya döneceğine işaret edilmektedir. Nitekim ayetteki ilim kelimesi işaret manasına gelen alem şeklinde de okunmuştur. İsa aleyhisselam yeryüzüne indiğinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şeriatıyla hükmedecektir. O, Mehdi Aleyhisselam'la birlikte olacak ve Mehdi, Deccalı yeryüzünden kaldıracaktır. Mehdi Aleyhisselam, Haşimi soyundan gelecek ve hilafeti İsa Aleyhisselam'a devredecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki, Ömrüm uzarsa İsa ile buluşmak isterim. Şayet ömrüm vefa etmezse, içinizden kim onunla buluşursa, ona benden selam söylesin. Hz. İsa'nın yeryüzüne nüzulu bütün insanlık için bir rahmet vesilesi olacaktır. Hadis-i Şerif'te buyrulur. Hz. İsa, üzerinde kızıl toprak renginde iki elbise olduğu halde iner. Salibi haçı kırar, hınzırı öldürür, cizyeyi kaldırır, insanları İslam'a çağırır. Allah onun zamanında İslam hariç bütün dinleri ortadan kaldırır. Yeryüzüne emniyet gelir. Arslanlar develerle otlar, çocuklar yılanlarla oynar. Bir başka hadisi şerif de şöyledir. Nefsim kudret elinde olan Zat-ı Zülcelal'e yemin ederim ki, Meryem oğlu İsa'nın aranıza İslam şeriatıyla hükmedecek adaletli bir hakim olarak ineceği, İstabrozları, haçları kırıp hınzırları öldüreceği, cizye'yi ehli kitaptan kaldıracağı, yani ehli kitabın da Müslüman olup Yahudilik ve Hristiyanlığın ortadan kalkacağı vakit yakındır. O zaman mal ödesene artar ki kimse onu kabul etmez. Tek bir secde dünya ve içindekilerin tamamından daha hayırlı olur. Bu hadisi şerifi rivayet eden Ebu Hureyre radıyallahu anh Rivayetinin sonunda der ki, Dilerseniz şu ayeti okuyun. Ehri kitaptan her biri ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde o onlara şahit olacaktır. En-Nisa 159